Efendim, kul hakkı aşık olabilir mi? Kul bir katremeniden halk olunmuştur, su parçası, Allahü Teala araz değildir, cisim değildir. Efendim, nasıl olur da kul hakkı aşık olur? Ha, bu aşkın meselesi, çok ince konuştum, sorduğumuz size soruyu. Cevap edmeden geçmeyelim. Evvela Allah kula talih olur, kulu severse huzurunu alır. Bu zahir kısmında insan cani gitti, namaz kıldı, dikkat şunu. Bu zahir kısmı kulun görüştüğü, mana aleminde. Allah kulu sevmeyince kulu huzuruna almaz. Efendi kazandığın para helaldan mı, kazandığın Haramdan nasıl bileceksin? Sana bir milyar vereceğim. Kazandığın para helal mı, haram mı? Sarf ettiğin yere bakacaksın. Allah, Nereye sarfediyorsun parayı? Parayı sarf sarfediyorsan bil ki haramdan kazandığın parayı. Hayra sarfediyorsan bil ki helaldan kazandığın parayı. Cuma günü camiye geldin, namaz kıldın, bu cuma namazın benim kabul oldu mu olmadı mı? Bunu nereden bileceksin? Cuma'dan evvel gelip camiye geldin, namazı kıldın, dışarı çıktın ve bir suruna girdinse, bir sefaya vası olduğunda bir cuman kabul oldu. Ha, Allah beni seviyor mu? İyi dinle, kulağını benden yana ver. Allah beni seviyor mu? Resulullah'ın bana muhabbeti var mı dersen, yaptığın efal harekata bak olabiliriz. Eğer salihlerle berabersen sen İlaike Allahu dediğine ve siddikine refika yaptığın ef'al-i hareket sülahay ef'ali ise eğer bil ki Resulullah seviyor seni. Sen fasıklarla berabersen evamir evâmiri ilahiyesine kalpte ediyorsan Allah hem belki kıymet vermiyorsan bil şey sev sevilmiyorsun. Çünkü sevilmenin şartları var. Bak cenab-ı Hak söylüyor. Habib-i Muhammed söyle onlara. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kul <gülüyor> in kuntum tuhibbun Allah fettebi'u hukumla. Resulullah'a tabi olursan onun gittiği yoldan giderse Allah seni sever. Allah kafirleri sevmez. Fasıkları sevmez.